Ağzıb Allah'tan Şeytan'ı Raziyallahu Anhuma. Bismillahi Rabbil Alemin. Vesselamu ala rasulina Muhammedin ve Salat ve Selamü Aleyküm Rasulü Nası ve sahbihi ecma'in Muhterem dinleyenler Aleyküm suresinin 153. ayet-i kerimesi ile tefsirimizi devam ettiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'i açtığınızda 30 22. sayfayı açarsanız kulağınızla beni dinler, gözünüzle de takip edebilirsiniz. Ya eyühellezine amenu ey İman edenler diyor Rabbim Şimdi kadın erkek ayrımı yapmıyor Ey iman edenler Kim iman etmişse Söz ona söyleniyor İste'inu bis sabri ve salah Allah'tan yardım isteyiniz Ama neyle isteyelim yardımı Sabrederek yardım isteyiniz, namazla yardım isteyiniz, diyor Rabbimiz. Sabırı biliyoruz. Sabır, Allah'ın emirlerini yerine getirmede sabır. Yani aklımız başımıza geldiği andan itibaren, karımızı zararımızdan ayırt ettiğimiz andan itibaren, Ölünceye kadar, 70 yıl, 80 yıl, 90 yıl, günde 5 vakit namazımızı kılmaya sabretmek. 70 yıl, senede 30 veya 29 gün oruç tutmaya, yani Ramazan orucunu tutmaya sabretmek. Çıkarımıza olduğu halde yalan, bizim çıkarımıza olduğu halde yalan haram olduğundan dolayı doğru söylemeye de sabretmek. O da zor bir iş. Doğru söylerseniz kaybedeceğiniz bazı şeyler olur. Ama siz orada doğru söyleyeceksiniz. İşte o kaybedeceklerinizin, vereceği üzüntüye de sabır. Sabır Allah celle cihaluhun yasaklarına kadar karşı sabır. Şöyle elinizi uzadı verseniz rüşvetle köşeyi döneceksiniz ama sabır edeceksiniz. Birçok kötülükler ticarette mesela bir siyasiyle dirsek temasına geçerseniz. Her şeyleri de kanununa uydurmak kaydıyla. Bir bayan başbakanımız öyle demişti. Hazine hortumlanmış ama dava açamıyoruz. Her şeyi kitabına uydurmuşlar demişti. Öyle bir şey elinize geçtiği anda ki bunu yaparsanız torununuzun, torununuzun, torununun çalışmasına gerek yok. İşte orada sabır yani haramı işlememeye sabır. Düşmanın bütün eza ve cefaları karşısında, inancından zerre kadar taviz vermemeye sabır. Bütün bu sabırları, Sabırları yerine getirerek, Allah Celle Celaluhu'dan yardım talebinde bulunun, Bir de namazla Allah'tan yardım talebinde bulunun diyor. Bunaldığımız, sıkındığımız anlarda da, namaza geliyoruz. 5 vakit namazımızı kılıyoruz. Ayrıca içinden çıkamadığımız bazı olaylar olabilir. Hemen namaza yönelmemiz gerekiyor. Ola ki orada Rabbim gönlümüze bir çıkış yolu veri veriyor. Veya okuduğumuz ayet size bir ışık tutu veriyor. İnnallâhime as-sâbirîn Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir diyor Rabbimiz Vela tegûlû limen yuktelu fî sebîlillâhi envâd Sakın Allah yolunda ölenlere öldü, Ölüler demeyiniz Ölüler demeyiniz diyor Belahyaun <gülüyor> ahyâun Hayır onlar diridirler diyor ve lakin la teşhurun, e siz bunun farkında değilsiniz, onlar diridirler de, siz şu orunda değilsiniz, farkında değilsiniz, siz hissetmiyorsunuz onların diriliğini diyor. Niye? Bir başka aleme geçtiler, yani diri adam ne yapar? Nefes alır, e, nimetlerden yararlanır, diri adam şu anda biz nefes alıyoruz, su içiyoruz, e belirli vakitlerde yemeğimizi yiyoruz, dostlarla oturup kalkıyoruz, sohbet ediyoruz. E ölüler yani şehitler, Allah yolunda ölenler cennet nimetlerinden yararlanıyorlar. Cennetin havasından yararlanıyorlar, cennetin havz kevserinden yararlanıyorlar. Ve onlar diridirler diyor Rabbimiz. Ve le nebluwennekum bişey'in min el-havfi vel-cu'i ve naqsin min el ve sabirin Allah Celle Celalü diyor ki sizi imtihan edeceğiz. O biliyor imtihanın neticesini de biliyor da imtihanın sonunu bize göstermek için yapıyor bunu. Neyle imtihan edeceğiz? Korkuyla imtihan edeceğiz. Korkuyla imtihan edeceğiz. Hocam ne korkusu bu? Herkesin korkusu ayrı. İnsanların akılları, kültürleri, örfleri, adetleri, yetişme tarzlarına göre korkuları değişik olabilir. Bazı insanlar makam mevki bulunduğu yerden aşağıya düşme korkusu çeker bir ömür boyu çekerler genel müdürlükten müdürlüğe müdürlükten müdür muavinliğine endiriverilerse diye bir ömür ızdırap çeker bunu yapmamaları için de hani haysiyetli haysiyetsiz herkese yaltaklanma tarafına gidebilir kaybediyor bu uluslararası bazda bazı zalimlere karşı yaltaklık yapma tarafına gidebilirler bir ayet gelmedi Rabbim kalbi hasta olan insanlar bize bir zarar gelmesin belası dokunmasın diye kafirlere doğru koştuklarını görürsün diyor Rabbim onların Korku, korkuyu hafif estiri veriyor Rabbim. Bakıyorsun müminlerin içerisinden bir kısmı Müslümanların yanından ayrıldığıyla abi biz oradan değildik, vallahi oradan değildik, billahi oradan değildik biz ya bir oturmuştuk, Hatta dalga geçmek için oturuyorduk biz orada. Biz senin adamımız abi, benden iyisini bulamazsın diyor. Rabbim diyor ki korkuyla imtihan ederiz, açlıkla imtihan ederiz. Mallarınızın eksilmesiyle imtihan ederiz Nefislerimizde bir eksilmeyle Meyvelerimizde bir eksilmeyle imtihan ederiz diyor Adamın sıhhati yerindeyken iyi iyi iyi dindar bir adam Derken Hiç görülmedik bir hastalığı veriyor. Bu sefer kızıyor Ya benden başka bulamadın mı bu hastalığı verecek İşte kaybediyor bu Hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül yahut diken dememiz gerekiyor bizim. Gonca gül de gelmiş, Rabbimden gelmiş ya. Bizim için hoştur. Biz hep gonca gülünü isteriz onun. Hep cennetini isteriz onun. Ama bu dünyada cenneti hak edebilmek için Rabbimizin bizi bizi denediği bütün imtihanlardan geçmek için gayret göstereceğiz. Rabbim diyor ki ve beşcir sabirin. Sabredenleri müjdele diyor. Ellezina izaa tüm musibetün o sabredenleri tarif ediyor. Bir bela, bir musibet onlara geldiğinde galu şöyle diyorlar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya biz Allah'a aitiz, ondan geldik, ona döneceğiz yerlermiş. Bunu sevgili Peygamberimiz bize bir cenaze, bir ölüm haberi duyduğunda da söylememizi, bir bela ve musibet duyduğumuzda da söylememizi bizden ister. Ayet de onu zaten tel işaret ediyor. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hastalık mı gelmiş? Allah'tan gelmiştir. Zaten ona doğru gidiyoruz. Şikayetim yok. Tedavime devam ederim, sevaptır ama şikayetim yok. Ülaike aleyhim salevatum min rabbihim ve rahmetun ve ülaike hümül mühtedûn. İşte Rablerinden bağışlamalar. onların üzerinedir. Rabbin bağışlaması onlara üzeredir. Rabbin rahmeti de onların üzerinedir. Onlar doğru yolu doğru yara yola ulaştırılmış insanlardır. diyor Rabbimiz. İnne's-safâ vel-merve min şa'âirillâh ve men hacce elbeyte evreti mera fe la gunahe alayhi en yatta ve fe bihima ve men Safa'da, khayran Merve de Allah'ın koyduğu şair'dendir. Şair Türkçe'de hani şirketlerin tanıtımını yapan amblemi vardır, işaretleri vardır, ismi ve işareti vardır, onunla tanılırlar, marka olur ya olurlar ya, dünyanın neresine giderseniz gidin, o markayı görünce, ha bu filan müessesenin, filan şirketin malıdır, hatta o işaret vardır bir, o işareti görünce, bu filan e, şirketin malıdır, iyidir veya kötüdür ama, o şirketin malının markasıdır. Safa da merve de Allah'ın şiâirindendir. Alametlerinden, nişanelerindendir. Allah Celle Celaluhu'ya ibadet yapılan önemli yerlerden biri. Safa tepesi de Allah'a itaat edilecek, ibadet edilecek yerlerden biri. Yeryüzü mescit kılındı o ayrı bir yer. Hani Konya Ovası'nda namaz kılarız. Po Ovası'nda da namazımızı kılarız. Niya Kara Selalesi'nde abdestimizi alırız yine namazımızı kılarız? Ama Safa ile Merve arasında hacca giden adamlar sağ edecekler yani yürüyecekler. Bu da vacip ibadetlerden biridir. Femen haccel beyte evi kim? Kabe'ye ziyaret ederse hac yaparsa veya umre yapacak olursa o Safa ile Merve'yi ziyaret etmesinde de bir günah yoktur ve men tedavva'a hayran fe innellahe şakirun alim kim de gönüllü olarak bir iyilik yapacak olursa şüphesiz Allah Celle Celaluhu onu kabul edendir, şükrünü kabul buyurandır, diyor Rabbimiz, her şeyi bilendir. İnnâ ladin yektumun ma enzelnâ min albiynât ve lüda min بعد ما بيّنناه للناس في الكتاب, öle ikiyelânuhumullah ve ikiyelânuhumulla âinûn illa ladin tabû, ba aslâhu. وَبَيَّنُوا فَاُولَٰئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَتْ تَوَّابُ الرَّحِيمُ Bizim o indirdiğimizden, apaçık indirdiğimiz ayetlerden ve o doğru yoldan insanlara bizim açıklamamız, kitapla açıklamamızdan sonra gizleyenler var ya Allah Celle Celaluhu'nun indirdiği ve de açıkladığı yol gösterdiği o dini gizleyenler diyor Rabbim Allah onlara lanet eder Lanet eden herkes onlara lanet eder diyor Hakkı gizleyenler bunlar Gerçeği gizleyenlere Allah lanet ediyor Lanet edenler hep, hep bütün lanet edenler de, insanlar ve melekler de ona lanet ederler. Ancak tevbe eden, düzelten, yanlışı düzelten, hani adam bir ara bir zamanlar gizlemişmiş ama sonradan pişman olmuş. Yaptığına pişman olmuş. Pişman olmak yetmiyor, hemen devam ediyor bozduğunu düzelten ve de açıklayan yani ben filan zaman şöyle demiştim ama yanlış yapmışım ben o zaman bilerek yapmıştım ama o gün için ticari çıkarım siyasi çıkarım böyle gerektiriyordu ama Allah'tan aftabilerinde bulunuyorum o yapılan yanlıştı doğrusu bu idi diye açıklayanlar işte onların tevbesini kabul ederim diyor Allah Celle Celaluhu ben tevbeleri çok kabul eden ve de merhamet edenim diyor innen lezine keferu ve matu ve hum küffarun kafirlik yapan ve kafir olarak da Ölenlere gelince, üla aleyhim lianetullahi vel melaiketi ve nasi ejmāyin. Allah'ın meleklerin ve bütün insanların lianeti onun üzerine olsun diyor Allah Celle Celle Muhterem dinleyenler, çok şükür. Kur'an'ı okuduğunuzdan, Kur'an'ı dinlediğinizden Kur'an'ı sevgili peygamberimizi örnek alarak yaşamaya çalıştığınızdan dolayı Dünyanın en mutlu insanısınız Fakat Rabbim bize bir yükle yüklüyor Diyor ki bak çevrenizde tanıdığınız bildiğiniz kafir insanlar varsa Onlara bu ayetleri okuyun Bu adamlar kafir olarak ölürlerse Allah'ın rahmetinden uzak kalacaklar. Bu insanlara bu ayetleri okuyun. Bu ayetleri bizim okumamızdaki gayemiz bu. Yoksa bu ayetleri okuyup da oh, oh olsun siz yanacaksınız diye okumuyoruz biz. Bak durum bu olacak. Gelin bu can bedenden çıkmadan Allah'a kulluk yapın demektir bu. halidine فيها onlar orada ebedidirler cehennemde la yukhaffafu anhumul azabu azapları hafifletilmesi hiç velahum yunzarun ve onlara bakılmaz bile ve ilahu kum ilahun vahid La ilahe illahu verrahmanurrahim Sizin ilahınız yani yaratanınız, yaşatanınız ve yöneteniniz bir tek ilahdır Yok, ikinci biri yok Ama hocam yaradan ve yaşatan olarak onu kabul etsek de Yöneten olarak batıyı kabul etsek Amerika'yı kabul etsek adamın parası bor hocam be. Yahu bak hele parasıyla parasının ana maddesi kağıt şeyi, ağacı yaradan Allah Celle Celaluhu. Onu para yapan elleri yaratan Allah Celle Celaluhu. Ona renk veren boyaları yaratan Allah Celle Celaluhu. O zalimlerin hepsini yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. La ilahe illallah demeye devam edeceğiz. Ve la ilahe illallah huvar rahim. O Allah ve o Rahman ve o Rahim'den başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur diyoruz. İnna fi khalq al-ismawat ve الليل arzı vaktila fi al في ve al-nahari valfulki lati tajri الله al-bahr bima yinfa unnase vma inzel Allahu min al-ismai min maa infa ahiabihi al-arz min baghd ma'utha vbethfiha min kulli dabbah vtcrif al-riyahi Göklerin ve yerin yaratılmasında geceyle gündüzün ardarda gelmesinde insanlara fayda veren vermesi için denizlerde gemilerin yüzmesinde Allah'ın gök yüzünden su indirip yeryüzünü onunla diriltmesinde öldükten sonra diriltmesinde ve hayvanları yeryüzüne dağıtmasında, rüzgarların esmesinde, gökyüzündeki bulutların yüzüp durmasında, gökyüzünde ve yerde dolaşıp durmasında, itaat etmesinde, aklı başında toplumlar için ayetler, belgeler, işaretler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Hani uzun yola giderken gideceğimiz şehrin ismini öğreniriz sonra da her kavşak noktalarında o ismi ararız. O gideceğimiz şehrin adı yazıldı ve bir de istikameti gösterilir o tarafa gideriz. İşaret taşları vardır. İşaret levhaları vardır. Allah Celle Celalüh de yeryüzünde, gök yüzünde yaratılan her şeyin birer işaret levhası olduğunu bize bu ayet-i ifade ediyor. Gökyüzü Allah'ın varlığına ve birliğine işaret. Yeryüzü Allah'ın varlığına ve birliğine işaret. Güneşin doğması ve batması, 365 gün, devamlı doğuş ve batış yerlerini değiştirmesi ama, Hazreti Adem'den bugüne kadar bir saniye önce veya sonra doğmaması Allah'ın varlığının ve birliğinin işaretidir. Bizim yaptığımız elimizde el fenerleri olur. Pili bitiyor pili. Fenerimizin gazı bitiyor. Ocağımızın odunu bitiyor. Elektriğimiz de bazen arıza yapıp kesili veriyor. Ama Allah Celle Celaluhu O güneşin alevini Hazreti Adem'den bugüne kadar Bir an ileri veya geri getirmeden Devam ettirmek gelmiş İşte bunlar Allah'ın ayetleridir diyor Rabbim Denizlerde suyun kanunu vardır Suyun kaldırma kanunu Eşyanın özgül ağırlığı var İlim adamları Hesaplarını yapmışlar, gemiyi kurmuşlar, insanların uluslararası nakliyesini sağlıyorlar. Suya o kanunu koyan o, eşyaya o özgül ağırlığı ve hacmi veren Allah Celle Celaluh'tür. Rüzgarları yestiren, yağmurları indiren, yeryüzünden bitkileri çıkaran yalnız o Allah Celle Celaluh'tür. Kara topraktan beyaz bir gül, Kırmızı bir karanfil, Mor bir menekşeyi çıkaran, Yine o Allah Celle Celaluh'tür. Bütün bunlar, Allah Celle Celaluh'un varlığına ve birliğine işaret ederler. Cümle alem birbirine padişahı gösterir demiş şair. Yani her şey birbirine, Allah Celle Celaluhu gösterirmiş. Dal yaprağa, yaprak meyveye, beni yaradan Allah dermiş. Çayırlar çiçeklere, çiçekler böceklere, beni yaratan Allah derlermiş. Hazreti Ali de öyle diyor ya, gördüğüm her şey bana Allah'ı hatırlatır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَهُبِّ اللّٰهِ İnsanlardan bir kısmı tutar Allah'ı değil de Allah'ın yarattıklarını kendisine Allah'a eş koşar, ortak koşar. Hatta onları Allah'ı sever gibi sever. وَالَّذِينَ آمَنُ وَشَدُّهُ بَنْ lillah iman edenler ise Allah'ı daha çok severler. Velev yaralladine zalemu iz yaravlen azabe inel kuvvete lillahi cemia. Zalimler cehennem ateşini gördüklerinde zalimleri bir görse inel kuvvete lillahi cemia. Zalimler bir görseler bütün kuvvet Allah Celle Celaluhu'ya ait olduğunu ve Allaha şedidül azab Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu bu dünyadan bir görseler ahirette bu olacak da keşke bu dünyadayken de bir görüverseler bu kafirler, bu zalimler İz terbära ellezînettebi'û min ellezînettebe'û berâ'e'l-azâbi ve taqatta'at bihim elesbâb. O uyanlar uyulanlardan uzaklaşı verdiğinde. Hani bu dünyada bir uyulanlar var, yönetici kadro. Bir de uyanlar var. Kıyamet gününde ateşi gördüklerinde aralarındaki Bağlar da kopu verdiğinde burada göbek bağları vardır. Hortum bağları vardır insanların çıkar bağları vardır. Hatta akrabalık nedeniyle zalimlere yardım etme vardır. O bağlar da bir gün kesiliverdiğinde zalimle e, tabi olanlar yani halk o uydukları önderlerden uzaklaşıverecekler. Ve galellezinettebu لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَا تَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا Uyanlar diyorlar ki eğer dünyaya bir dönecek olursak Şimdi sizin bizden uzaklaştığınız gibi biz de sizden uzaklaşırız Yani size uymayız كَذَٰلِكَ يُر۪يهُمُ اللّٰهُ اَعْمَالِهُمْ حَسَرَاتٍ İşte Allah onların amellerini böylece onlara gösterir o amelleri onlar için bir hasret haline geliverir diyor Allah Celle Celaluhu Pişmanlık olur onlar üzerine o yaptıkları Ve mahum bir minen nar Onlar o ateşten de hiçbir şekilde çıkıcı değiller Çıkamazlar diyor Rabbim Hani başka ayet-i kerimelerde Halidine <gülüyor> fîhâ diyor ya Sonsuza değin cehennemde kalacaklarından haber veriyor Allah Celle Celaluhu. Biz bu ayetleri bu dünyada okuyoruz. Dünyanın her tarafında kafirlik yapan, zalimlik yapan insanlara acıdığımızdan okuyoruz. Gelin, canınız daha boğazınıza gelmemiş. Vazgeçin, tevbe edin, yaptığınız bugüne kadar zalimlikleri adalete çevirin. Bozduklarınızı düzeldin, Allah'tan af tarafında bulunun ki kendinizi, kendi canınızı cehenneme atmayın diye yalvarma işlemidir bizim bu ayetleri böyle okumamız. Allah hem bizi hem onları korusun, bizi ıslah eylesin, kafirlere hidayet versin, bu dünyadan Affedilmiş olarak Rabbin huzuruna varanlardan eylesin Dinlediniz Hepinize teşekkür ederim Bütün günleriniz Kur'an'la dolu olsun isterim